Abdülmuttalip Ebrehe'nin yanına gittiğinde uzun ve heybetli vücudu, güzel giyimi, etkili konuşması ve saygıdeğer halleriyle onu çok etkiledi. Elçiye söylediklerini ona da tekrarladıktan sonra askerlerin debelerimi almış onları hemen bana gönder dedi. Ebrehe alaycı bir tavırla yanıma geldiğinde seni büyük bir adam zannetmişti. Oysa ki konuşunca pek de öyle olmadığını gördüm. ''Ben senin ve atalarının mabedini yıkmaya geldiğim halde, sen kendi develerinden söz ediyorsun.'' dedi. Abdülmuttalip, ''Ben sahip olduğum develer adına konuşuyorum. Kabe'nin sahibi ise Allah'tır. Onun hakkında konuşmak bana değil Allah'a düşer.'' dedi. Ebrehe bu cevaba çok kızmıştı. ''Kabe'yi bana karşı hiç kimse koruyamaz.'' diyerek bağırdığında Abdülmuttalip, ''Onu korumak Allah'ın işidir. İşte sen, işte Allah diyerek gitti. Ebrehe kendisine açıkça meydan okuyan Mekke reisinin debelerini geri gönderdi. Abdülmuttalip onları kurban ederek fakir halka dağıtmak istiyordu. Fakat düşman kapıya dayanmıştı. Mekke'nin hemen boşaltılmasını ve insanların dağlara çıkıp kuytu yerlere saklanmasını emretti. Daha sonra Kabe'ye gidip dua etti. Mekke boşaldı. Kabe'nin korunması onun sahibi olan Allah'a bırakıldı.